Allahu biallahi min shaitani raji'is. ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve n'auzu biallahi min shurur amfusina ve msiyat amalina. Man yehdi illa falamuzillilah ve Ve la illallah ve abduhu bin Raja Kufi, Bukhari ve Tirmizi işareti var. İşan bin Urve'den rivayet etmiştir. Ebu Züra Saduh dedi. İbn-i gevşek buldu. i̇bn Adi dedi ki tabi olunmayan hadisler rivayet etti. Evet. Seleme bin Reca et temimi Ebu Abdurrahman el Kufi Bukhari'nin tabi olunan bir hadisi var onda yani Bukhari e, tek onunla rivayet etmemiş mutabisiyle rivayet etmiş e, dipnotta i̇bn Mace'nin de bu rivayette bulunduğu işareti var İbrahim bin Ebi Able'den Ebu Sa'd el-Bakkal'dan ve Haccac bin Ertaya'dan rivayet etmiş kendisinden de İsmail bin Halil Ebu Bişir İbni Halef ve oğlu Reca bin Seleme rivayet etmişler İbn-i Ban da zikretmiş. Ebu Hatim onun rivayetinde sakınca yoktur demiş. İbn-i May'in neyse bir şey demiş. Nesai zayıf demiş. Beri Kutni yünferdani bir hadis. Bazı hadislerde sıkalardan ayrı olarak tek kaldı. Yani sikaların rivayet etmediği bazı hadislerde tek kaldı. Netice olarak bu ravinin durumu hakkında net bir şey ortaya çıkmamış. E, tabi olunmayan hadislerinin de miktarı bilinmiyor bu sebeple. Cerh ve tadilde e, zikredilmiş zehbi hükümde bulunmamış. E, İbn-i tam sözü bir topluluktan tabi olunmayan Garip ve fert hadisler rivayet etti şeklinde. Evet, biz burada Burabi'nin durumuna baktığımız zaman Saduk mertebesinden aşağı kalmadığını görüyoruz. Yani zayıf sayılma sebebi net olarak ortaya çıkmamış. Ebu Hatim müteşedditli olmasına rağmen hadisinde sakınca yok diyor. Ebu Zura bu işte mütemekkine alimlerden saduk diyor, Yahya bin Mayin neyse bir şey demiş, Nesai de zayıf demiş, Nesai müteşedditlerden, bu sebeple e, onun zayıf demesi biraz beride kalıyor ve sebebi de açıklanmamış, niye zayıf demiş. Yani bu ravinin zayıf sayılabileceği bir sebep olarak en fazla tek kaldığı rivayetlerden bahsedilebilir. E, yani hadisi Allahu Alem, Hasen'den aşağı kalmaz. Yani hakkında net bir cerf yok. Müfesser bir cerf yok. 144. Süleyman bin Hayyan, Ebu Halid el-Ahmer. Aynı işareti var. Yani kütübiste sahipleri bundan rivayet etmişler. Süleyman bin Hayyan, Ebu Halid el-Ahmer, el-Kufi. 189 Hicri'de vefat etmiş. Bukhari'nin tabi olunan 3 tane rivayeti varmış ondan. Ee, diğer kütübiste sahipleri de rivayet etmişler. Asım el-Ahvel'den ve el-Kaddan'dan rivayet etmiş. Kendisinden de Ahmet ve İshak ve Hennat, Hennat bin Esser'i rivayet etmişler. Zehebi metinde diyor ki Sika meşhur, İbn-i Mayin sadece o hucet değildir demiş. Ee, yani Zehebi burada Cumhur'un onu Sika gördüğünü işaret ediyor ve sadece İbn-i leysebi hüccet dediğini naklediyor. Ee, i̇mamların bu Rabi hakkında sözlerine gelince İbnül Medine'i görmüş. Muhammed bin Yezid el-Rifai e, diyor ki bana Ebu Hald el-Ahmer sika ve me'mun olan Ebu Hald el-Ahmer rivayet etti. Yani e, hadisi rivayet ederken ondan böyle bahsederek zikrediyor. Sika ve me'mun diyor. Yahya bin Mayin leysebihi bes diyor. Onda sakınca yoktur diyor yani Sika demiş oluyor bu sözüyle kendi ifadesiyle Ebu Hatim Saduk diyor. Ve yukarıda e, şey Zehebi İbn Mayne hüccet değildir dediğim naklediyordu. Şimdi aslında ne olduğuna bakacağız onun. İbn Rahuyye İbn Rahüye, e, ve Vekiye on hakkında sorulduğu zaman Ebu Halit kendisinden e, suad edilecek bir kimse midir? demişler. Yani o öylesi sorulmaz. Yani Sika memun demek istiyorlar. E, İbni Ebi Meryem, İbni Mayin'den Sika dediğini rivayet etmiş. El-İcli Sika Sebt sahib-i sünne e, sünnet diyor, sağlam diyor. Ebu Bekir el-Bezzar sünnende E, yaptığı ziyade hüccet olarak kabul edilmeyecek kimselerdendir, diyor. Çünkü e, ilim ehli onun e, hafız olmadığında ittifak etmişlerdir. Nitekim e, Ameşten ve başkalarından tabi olunan hadisler rivayet etmiştir, diyor. İbn-i Adi de diyor ki, salih düzgün hadisleri vardır. İnma utehada bin suyehushe, fiyuglat ve yhti Ve Huve fil aza, kamaqal İbn Ma'in sadokun ve Diyor ki, ancak yani demek ki burada bazı rivatlarınızı zikretti İbn Adi. Bu üç nokta var boşluk. Bu ancak diyor onun ezberinin kötülüğünden dolayı gelmiştir diyor. Ezberinin kötülüğünden dolayı hata etmiş, yanılmıştır diyor. Asıl da denildiği gibi İbn Ma'in saduk, fakat hüccet değildir. Yani kendisi saduk ama hıfs bakımından hüccet değildir. Demiş. İmam Zehebi İbn Adi'nin bu sözünden sonra ben derim ki bu şahıs kütübistler ricalindendir ve çok çokça rivayet edenlerdendir. başkalar gibi bu da yanılmıştır. Bazı rivayetlerde diyor. Hatib-ül Bağdadi ise Süfyan Ebu Halid'i e, İbrahim bin Abdullah bin Hasen'e karşı onunla beraber e, ayaklandığı için ayıplardı. Ama hadis meselesinde onun kınanacak, eleştirilecek bir şey yoktur, diyor Tarihül Bağdat'ta. Netice olarak bu ravi sikadır. Bazı yanılgıları vardır. E, i̇mamlar onu tefsik etmişlerdir. Allah'ın iyi bilendir. Ama i̇bn May'in nin söylediğine gelince bunun hilafı da kendisinden rivayet edilmiş. Yani İbn Mende'nin demek ki iki tane rivayet var. Birisinde sıkadıyor birisinde hurcett değildir ama saduktur diyor. Diğer sözü diğer imamlarla ittifak ettiği için o sözünü alırız. Muğni'de El-Keşf'ten şeyler söylemiş. El-Keşf'de Saduk imam demiş. Mizan'da Kufeli hadis asabından ve Hıfs ehlinden demiş. Ve tefsik ile amel edileceğine işaret etmiş. Sikaat Risalesi'nde de Sika olduğunu tercih etmiş. Böyle deniliyor. 145 Süleyman bin Davud, Ebu Davudet Tayalisi, İmam Ebu Davud Tayalisi meşhur, müsnet sahibi. İslam tarihindeki ilk müsnedin müellifi olarak bilinir. Müslim ve Dört sünnen sahipleri ondan rivayet etmişlerdir. Yani Bukhari bununla hücret getirmemiştir. Kardeşi var bir de Ebu'l-Velid et Tayalisi. Bukhari Allah'u alem onunla hücret getiriyordu, bununa getirmiyordu. Evet. Ebu velid şey Ebu Davud et Tayalisi hakkında Zehebi ne diyor? Hafız Sahibül Müsned İbni Aun ve ondan sonrakilerle karşılaşmıştır. Ee, şöyle diyordu. Otuz bin hadisi e, sıralayabilirim. Yani sayabilirim. Ezberimden söyleyebilirim. Ö, övünme yok. Yani bununla övünmüyorum demiş. Ve fekuhu yani onu sıka görler. İbrahim bin Said El Cevher dedi ki bin kadar hadiste hata etti. Evet. Zehebe'nin aktardıkları bu kadar. Süleyman bin Davud bin Carut El Hafız Ebu Davudet Tayalisi El Basri 204 senesinde vefat etmiştir. İbn-i Avn'dan Şube'den, Eymen bin Nabil'den rivayet etmiş. Kendisinden de bunlar i̇bn Furat ve El Kedimi rivayet etmişler. El Fellas Sika diyor. i̇bn ondan daha iyi ezberleyen birisini görmedim diyor. i̇bn Mehdi İnsanların en doğru sözcüsü diyor. Numan bin Abdüselam, Sika Memun diyor. Ahmet, Sika Saduk diyor. Kendisine o hata ediyor denilince mümkün diyor. Yani onun için muhtemel mümkün diyor. Hatibül Bağdadi, Hafız, çok rivayet eden, Sika Sept idi diyor. Hatasıyla ilgili bazı söylenenleri aktardıktan sonra da ben derim ki diyor Hatip. Ebu Davud, ezberinden rivayet ederdi. dolayısıyla yanılmış olabilir diyor. Bununla beraber onun galatı, hatası hiçin bi marı ala sıhhat ve selame yani sıhhat ve selamete yakındır. Yani illetli değildir yaptığı hatalar da sıhhatten düşürecek şeyler değil diyor. Zehebi Sıkat Risalesinde vekat ahta fi hadis fekane maza Mütekim bazı rivayetlerde hata etti, bunda ne var diyor yani. Yani ezberinden rivayet ettiği için hata yapmış olabilir, bunda ne var ki diyor. Netice olarak bu ravi İmam Ebu Davud Tayalisi, Sika imamdır. Rivayetleri çok olduğu için bazı hatalar bulmuş olabilir çünkü ezberinden rivayet ediyordu. Hafız ve septir böyle de bir özelliği var. E, hal tercimesi Tarîh-i Baidatta, Teşbîh-i ve Mizan ve İtidal'de zikredilmiştir. Evkeaşîk'te skalığına rağmen İbrahim böyle demiştir. Yani İbrahim'in Saidîce ve Herîni'nin yukarıdan nakletti sözünü söylüyor. E, 285 yine bunun hakkında söylemiş. He. Mizan'da Zehbi demiş ki Hafız meşhur imamlardan birisi Sika. Bazı hadislerde hata etti demiş ve tefsik-i ilam edileceği etmiş. Sikat Risalesi'nde de Sika'dır. Onun hakkında bir sakınca bilmiyorum. Nitekim bazı hadislerde hata etmiştir. Bunda ne var diyor. Tezkire'de e, hafız meşhur alimlerden birisidir demiş. Yani Tezkiretül Hufvaz'da zikrediyor. 146 Süleyman bin Abdurrahman bin Binti Şurahbil. Yani Şurahbil'in kızının, oğlunun oğlu diyor. Bukhari işareti var. Ve Zehebi diyor ki, Bukhari bununla hüccet getirmiştir, hafızdır. Bazı münker rivayetler getirmiştir. Bin-i da çokça münker rivayetler on yolla gelmiştir denilmiş. Ee, Süleyman bin Abdirrahman bin İsa et meşkayı, Hafız, İbni Binti Şurahbil, e, Ebu Eyyub diye künyelenirdi. 234 senesine vefat etti. Bukhari ondan hüccet getirerek kitab Edep'te yani Sahih'in Edep kitabında ve Edeb bölümünde e, rivayet etmiş. İsmail bin Ayyaş'tan, Elvelit bin Müslim'den, İbni Uyeyne'den, İbni Veb'den ve Birçok kimseden rivayet etti. Kendisinden de Bukhari, Ebu Zura, Cafer el Firyabi ve birçok kimseler, halk rivayet etmiştir. İmamların çoğu onu sıka görmüşlerdir. Ve birçok kimse de o zayıf kimselerden rivayet ederdi ve onlardan münker rivayetler getirmiştir dediler. i̇bn Mayin dedi ki, El miskin resebihi bes, ıza an anil ma'roofin. Miskin demiş, eğer bilinen kimselerden rivayet ediyorsa, onda da sakınca yok demiş. Yani zayıf ravilerden rivayet ettiğini işaret etmiş. Ebu Hatim Saduk Mustakimul Hadis demiş, düzgün rivayet eder. Saduk demiş, lakin e, bazı zayıf ve meçhul kimselerden rivayette bulunmuştur bana göre, "Kehan reculun Bir kimse tutup buna hadis uydurup rivayetse bunu anlayamazdı." diyor. Bu sınırdaydı diyor. Ve bunu ayırt edemezdi demiş. Ee, evet. Sualatul Hakimli li Darekutni yani hakimin darekutniye sorduğu soruların derlendiği cüzde dedim ki Süleyman bin Binti Şurahbile ne dersin? O da sikâ dedi. Ona onun münker rivayetleri yok mu dedim. Dedi ki, e, zayıf bazı kimselerden bunlar rivayet etti, ama kendisi sıkadır dedi. Ruhali de diyor ki, ben derim ki İmam Zehbi, e, Ebu Ebu Hatim'in sözünü naklettikten sonra şöyle demiş. Ben derim ki Bilakis, vallahi kâne yemizu ve yedri hâzeşşen. Yani Ebu Hatim ayırt edemezdi diyor ya hadis uydurulsa. O da vallahi o bu işin uzmanlarından ayırt ederdi diyor. Zehebi yine diyor ki, ben derim ki eğer kitabı duafa da ukaylı onu zikretmeseydi ben bu kitapta onu zikretmeyecektim. Şüphesiz o, mutlak olarak kesinlikle sıkadır diyor. Ebu Davud da e, diğer insanların hata ettiği gibi o da hata etmiştir. O Hişam bin Nammar'dan hayırlıdır, daha iyi seviyededir diyor. Tehzip'te de onun hakkında Sika, diğer insanların hata ettiği gibi o da hata etmiştir. Ben derim ki, dedim ki, hüccet midir? Dedi ki, hüccet olan Ahmet bin Hanbel'dir. Yani hüccet dediğin kimse Ahmet bin Hanbel gibi olmalıdır demiş. Yani bu Ebu Davud'un sözü. Yani tehzip'te Ebu Davud'dan böyle aktarılmış. Evet, Sehebi bilindiği üzere, yukarıdaki sözlerinden anlaşılacağı üzere zaten tefsikiyle amel edeceğine işaret etmiş. Ee, eviyetin ilim demiş, kendimin eviyetin ilim. Yani ilmin darıcıklarından biriydi. Müftin sikatin, lakin lakinnehu mükessir anit duafa demiş. Yani fetvaya ehil olan e, sıkha, güvenilir birisi fakat bazı zayıf kimselerden çokça rivayetle bulunmuştur diyor. Kendisinin münker bazı rivayetleri olsa da büyük bir hafızdır. Yani hadisi ezberlemesi Kur'an ezberi gibi. Yani böyle sağlam bir ezberi olduğuna da işaret ediyor. 147. Süleyman bin Karam Ebu Davud et Dubbi. Müslim Mutabaten diye işaret etmiş. Ebu Davud, Tirmiz ve Nesai işaretleri var Zeheb'in eserinde ve şöyle diyor. O İbni Muaz'dır. Muaz'ın oğludur. Dedesine nispet edilmiştir. Yani demek ki ismi nasılmış? Süleyman bin Muaz bin Karam iken babası zikredilmiyor da dedesine nispetle Süleyman bin Karam diye zikredilmiş. Ahmet bin Amber ve başkası da onu Sika gördü. Ebu Züra Leyse bizak, o kadar da değil dedi. Ebu Hatim, Leyse huve bil metin, çok sağlam değil dedi. İbn-i İbban, Rafizi aşırı kal, yukallibül akbar, yani haberleri değiştirirdi dedi. Hakim, Müslüman'dan ondan şahit olarak rivayet etmiştir. ve kamerze, yani göz yumuştur onun rivayetlerine diyor. Bil-gulû ve su il cemiyan, yani kendisinde aşırılık var. Aşırılıkla beraber yani bu rafı zilini kastedilir ve kötü ezber. ikisi bir arada var. İbn-i Mayin, Mimucuh Anhu, Leyse bir şey. Kendisinden gelen pek çok rivayet yolunda Leyse bir şey dedi. Evet, Zehebi böyle aktarmış Süleyman bin Karam'ı. Ee, Süleyman bin Karam, i̇bn Muaz, Ebu Davud, El Basri, El Nahvi. Bukhari'de tek bir yerde mutabatla rivayeti de varmış. Yani sadece Müslim mutabatla rivayet etmemiş. de mutabatla rivayet etmiş demek ki. Ee, Müslim'de istişat etmiş onunla. Delil getirmiş. Ebu İshak Es-Sebi'den, Ebu Yahya'yel Katta'dan, Atabinez Sahip'den ve El-Ameş'ten rivayet etmiş. Kendisinden Es-Sevri ki Akrani'de diyor. Ebu Davudet Tayalisi, Ebu Bekir İb-Nayyar e tesipte bir tasip olduğuna da işaret ediyor burada. Doğrusu Ebu Bekir binen yaşken Bekir binen yaş diye geçmiş. Doğrusu Ebu Bekir binen yaş. İmamların sözlerine gelince, imamların sözleri şeyin zehbin zikrettiği gibidir. Genellikle cerh vardır. Hatta tadil sadece Ahmet ve başkaları tefsik etti sözünden ibarettir. Ee, bu Ahmet bin Hanbeli'den nakledilen dışında tadile dair bir şey bulamadım diyor muhakkik ruhayli. Ve i̇bn Adi şöyle demiş. Onun tek kaldığı Hasan güzel hadisleri vardır. O Süleyman bin Erkam'dan çok çok üstündür. Demiş i̇bn Adi. Ve Tedurlu suret Süleyman Haza alâ mâ müfrid fit teşeyyû. Yani bu Süleyman'ın karamında Şiilik'te aşırı olduğunu söylüyor. Yine İmam Ahmed'in tefsikini Ruhail'i ben göremedim diyor. Yani Zehebi naklediyor ama ben buna vakıf olamadım diyor. Süleyman bin Karam hakkında ihtilaf edilen birisi yine. Bu Süleyman bin Muaz mıdır yoksa başka birisi midir diye. Böyle de bir ihtilaf varmış. Ee, i̇kisinin arasında fark veren, ikisinin ayrı kişi olduğunu söyleyen imamlar varmış. İmam ee, Bazısı da ikisinin aynı şahıs olduğunu söylemiş. Bu Muaddahu evham El-Cem ve Tehrik, Hatibi Ba'da'nın eserinde zikredilmiş. Netice olarak bu ravide zahir olan zayıf olması. <gülüyor> Ukayli, he, yani İbn-i Adi'nin sözüne kaynak vermiş. Ekstradan bir şey yok. Yani... Tadiline dair net bir şey yok. Ama cerhine dair e, müfesser şeyler var. Bu sebeple Süleyman Karam'ın durumu karanlık. Zayıf. Zayıflık yani derecesi hocam. Zayıflık derecesi, mutabata elverişli. O yüzden mesela Buhar ve Müslim şey getirmişler, mutabat getirmişler zaten. Ben de ona şaşırdım. rafizilikte aşırı. Ama davetçi mi işte? Aşırı demesi... Yok da davet manasına gelmez. Yani. Mesela kulubu e, itikadındaki bazı kulûd'dan ileri gelir. Bir de ekstradan varmış. Onu İbn İbnî Teymiyye diyor. Yani İbn İbnî'nin bu tür sözlerine pek itibar edilmiyor yani. Aşırı yani. yüklenmesi, mübalalı ifadeleri. Bu da hocam, e, mutabiye elverişli olup olmaması mı? Yoksa hani sadık Tabi ile alakalı. Yani, yani ihtilaf saduk falan. mu zayıf mı meselesi. Burada zahir olan, e, yani tadiline dair net ifade yok. Burada Allah'u Alem Zeheb'in de zikretmesi, yani Ahmet'ten kendi elinde demek ki bir şey var tefsîketine dair, ve o gayrihi diyor, başkaları da diyor. E, bir o var, bir de Bukhar ve Müslim bununla mutabat etmesi. Yani Bukhar'i Zeheb'i zikretmiyor da, Ruhayli'yi dipnotta vermiş. Hedyus Sari'de e, i̇bn Hacer'in istişat ettiğini e, şey, Buhar'ın istişat ettiğini şey naklediyor i̇bn Hacer. Yani cerhler e, yani ne yüzden cerh edilmiş? Mesela bizak. Ebu Züra böyle demiş. O kadar da değil. Ebu Hatim sağlam değil, o kadar sağlam değil. Çok sağlam değil diyor. Yani hıfzı yönünden eleştiri. Şeyin sözü, hakimin sözü yine öyle. Gayet gevşek birisi olmasına rağmen cerfet adilde. İbn-i Mayin'de leyse bir şey demiş. Yani cer ağır basıyor bu de Ancak sika birisi mutabat edecek de veya kendisinden daha iyi durumda birisine mutabat edecek de o zaman istişat edilebilir. Yani <gülüyor> tamamen çöpe atılacak bir şey değil yani, uydurma gibi bir şey söz konusu değil. Yani öyle bir tam yok. Biz Saduk demiş olsaydı, Kassen'i mi kastedilmiş olsaydık hocam Yani tek kaldı tek rivayette Hüccet olacaktı Saduk desek. Ama o mertebede değil. Yani onu gösteren bir şey yok. 148 Süleyman bin Kesir El Abdi Ayn işareti var. Yani kütüb-i rivayet etmişler. Ve Zehebi diyor ki Saduk İbn-i zayıf saydı. Ne demiş ki onda sakınca yok ancak Zühri dışında. Demek ki Zühri'den rivayet ederse sakıncalı, zayıf. Onun dışında sakınca yok demiş. Aktardı bu kadar Zehebi'nin. E, tahkikine geçtiğimizde Süleyman bin Kesir el-Abdi el-Basri 133 senesinde vefat etmiştir mizanda 163 senesinde vefat ettiği yazıyormuş. Zahir olan bu tasviftir, yanlıştır diyor e, muhakkik. Yani doğrusu 133 olmalı diyor yani. Bukhari onun Husayn'dan e, bir rivayetini ve Zühri'den mutabatla muallak olarak rivayetini zikretmiş. Müslim ve daha başkaları yani diğer kütübiste sahipleri onunla ihticac etmişlerdir. Hüseyin bin Abdurrahman'dan, Hümeydet Tavil'den, el kattandan ve Zühri'den rivayet etmiş. Kendisinden de Hattan bin Hilal, İbnu Mehdi, Yezid bin Harun rivayet etmişler. İmamların sözlerine gelince Zehebi'nin söz aktardıklarına ek olarak ee, Zehebi ve Ukayli demişler ki Muhtaribul Hadis aniz Zühri. Zühri'den rivayetlerinde muzdariptir. Çelişkili rivayetler var. Ve fi gayrihi esbet başkasından yaptığı rivayetlerinde ise daha sağlamdır. i̇bn Adi dedi ki hiç kimsenin onun rivayet, zühri dışındaki rivayetlerine bir şey dediğini işitmedim diyor. Ee, zühri'den ise uygun olan sakınca olmayan rivayetleri de vardır diyor. Yani zühri'den yaptığı bütün rivayetleri de çöp atılacak rivayetler değil diyor. Evet. El-Hazreci hülasasında Nesai'nin onun hakkında söylediklerinden sonra şöyle demiş. Yani Nesai ne diyordu? Yukarıda ha. he onda sakınca yok sadece Zühriden rivayet ettikleri dışında demişti Nesai. İşte El-Hazreci de Hülasa adlı eserinde şöyle demiş. Ben derim ki Zühriden rivayetleri ile Müslim ihticac etmiştir. Bukhar mutabatla zikretmiştir. i̇bn Adi de Zühriden düzgün hadisleri vardır demiştir diyor. Yani e, Nesai'nin sözde mutlak değildir demek istiyor. İbn İban diyor ki hata ederdi çokça. Çokça hata, hata ederdi ama zihri den gelince eee ihtilet alayhi sayfatuhu. Onun sayfalarını karıştırdım. Fela felâ bir şeyin yenferetle bihi en ee, şeylerden sikalardan tek kaldı rivayetlerinde hucet olabilecek bir şeyin yoktur. Sadece e, set sağlam kimselere muvafık olan rivayetlerine itibar edilir demiş El-Mecru'inde. Her zamanki aşırı ifadeleri İbn İbban'ın ee, Ha. İbn-i Hacer, Zühri'den başkasından yaptığı rivayetlerde hiçbir sakınca yoktur demiş. Netice olarak, İbn-i İbban'ın onun hakkında çokça hata ederdi sözü sabit olursa, onun hakkında duraklanır. Çünkü Süleyman, ihticaç rütbesindedir. Yani kendisiyle hüccet getirilecek mertebededir. Nitekim imamlar, Zühri dışındaki rivayetlerinde hüccet getirmişler. Sadece Ruhri'den yaptığı rivayetleri eleştirmişlerdir. İbn İbn ise e, genellikle hep imamların cumhuruna cerh ve tadilinde muhalefet etmiştir. Yani sadece cerhinde değil, tadilinde de muhalefetleri var. Allah'ın iyi bilendir. El-Kercib'te Suveylih demiş Zehebi. E, Muğni'de ise sıka meşhur demiş. Tesir-ül Kemal'de Heh, şey demiştin de, ya. yani hülasası burası kadır sadece zühriden yaptığı rivayetlerin bağısında demek ki muhalefetleri var bir tutarsızlığı var zühriden rivayetleri metin olarak incelenmeli onun dışındaki rivayetlerin de sıkatır 149 Süleyman bin Nusa el aştak Müslim ve Dörstüden sahipleri işareti var. Ve Zehebi diyor ki, Atadan ve Nafiden rivayet etmiştir, saduktur. Uthik, sika görülmüştür. Nesai, leysebil kavî dedi, kuvvetli değil dedi. Bukhari de, dehu menâkir. Münker rivayetleri var dedi. Evet, Süleyman bir Musa el-Eştak. Süleyman bin Musa et-Dümeşkî el-Eştak 119 Hicri'de vefat etmiştir. Bu konuda da ihtilaf vardır. Hakim dedi ki, Müslim Sikalar'ın ondan yaptığı rivayetleri tahric etti. Ehli Şam'ın imamlarından birisidir. Demiş. Vâsile bin Eskâ'dan, sahabeden, Ata'dan ve Umme, Amr bin Şaib'den rivayet etmiştir. Kendisinden de El-Evzâ'yı, Numan bin el-Münzir ve Mut'am bin Mikdam veya Mut'im bin Mikdam rivayet etmişler. İmamların sözleri e, Duhaym Sika demiş. Osman Eddarimi İbni Ma'yne sormuş bu Süleyman bin Musa'nın e, Zühri hakkındaki rivayetlerini. Demiş ki Sika e, Yahya bin Ma'yne de Yahya bin Ekseme demiş ki Süleyman bin Musa Sika'dır. Hadisi bizim katımızda sahihtir. Ebu Hatim'de mahaluhu s-sidk aleyküm selamunca. hadisinde bazı ızdırap, çelişkiler vardır. <gülüyor> Vela a'lemu ehadem min ashabi mekul ev efkahu minhu Mekul'ün öğrenciler içerisinde ondan daha fakih kimseyi görmedim. Vela esbet minhu Yine ondan daha sallam kimseyi görmedim. Mekul'ün öğrenciler içerisinde diyor. İbnül Medin'i onun e, ölümünden az bir süre önce ihtilata uğradığını zikretmiş. İbn-i Adî de bazı hadislerde tek kaldı. Benim katımda o sept saduktur diyor. Yani bu da ilginç bir lafız. Yani sika sept değil de septun sadukun ifadesi biraz yani e, neyi kastettiğinin incelenmesi gereken bir söz. İbnü Cüreç, Süleyman övülürdü, övgüyle anılırdı diyor. Zehebi diyor ki fima uhiva aleyhi min el yani tek kaldı garip bazı rivayetlerinden dolayı eleştirilmiştir derim ki Süleyman Şam ehlinin fakidir. Kendi vaktinde, Evzai'den önce fakih oydu, Şam ehlinin diyor. Bu garip rivayetler ise, karşı garip rivayetleri ise e, hafsından dolayı olabilir. Yani ezberindeki bazı kusurdan dolayı olabilir demiş. Netice olarak kendisiyle hüccet getirilecek bir ravidir. Fakat bazı garip tek kaldığı rivayetler vardır. Ömrün sonlarında da ihtilata uğramıştır. Dolayısıyla metinde bir e, sikalara muhalefet gelirse, buna yorumlanır. Duafa da e, Zehebi zikretmiş ve şu ifadeyi kullanmış. fakirlerden birisidir, hadiste kuvvetli değildir. Yani ezberindeki şey zikrediliyor. Yani Nesai'nin kavlini almış sanki direkt. Estağfurullah, estağfurullah bu e, Zehebi'nin sözü değil. Nesai'nin duafa kitabındaki nakil. Ben dua duafası zannettim. Ee, bu Nesai'nin sözünün dipnotunda söylüyor bunu. Nesai'nin duafa ve kitabı var. Orada fakirlerden biridir ama hadiste kuvvetli değildir demiş. Nesai'de zaten müteşettitli olduğu için e, bu kendisinden hoş görülür bu ifadesi. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste Simak bin Harbi işleyelim. 150. madde önemli bir rical. Subhaneke ve bihamdik ve ve esteğfiruke ve töb